Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. Sıcak bir yaz gününden sizlere merhaba diyoruz. Takvimlerimiz günlerden salı gününü saatlerimiz 16'yı gösterirken açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz gerçek yaşamdan insan öykülerini, gerçek yaşam öykülerini paylaştığımız Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor efendim. Her programda... Şehrimizin sokaklarından, mahallemizden, yaşamın tam da orta yerinden çok değerli isimleri ağırlamaya çalışıyoruz. Onların yaşam öykülerini, ilham veren yaşam öykülerini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Ve programımıza konuk olan değerli isimler, değerli konuklarımız kendi yaşam serüvenlerini bizlerle paylaşıyorlar. Bugün yine çok önemli bir isim bizlerle birlikte, çok değerli bir isim bizlerle birlikte. Sevgili Bülent Dönmez. Bülent Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Kerem Bey. Nasılsınız? Nasıl? İyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Öncelikle size çok teşekkür etmek istiyoruz. yaşam öykünüzü bizlerle paylaşmayı kabul ettiğiniz, Bugün programımıza konuk oldunuz. Bizi çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür ederiz bunun için. Hoş ettiniz Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki Bülent Bey, sormak istiyorum. Bülent Dönmez'in yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı? Hani 1955 İstanbul doğumluyum. Anne ve babam da İstanbul doğumlu. Dolayısıyla sanıyorum 1835'lere kadar İstanbul doğumlu olan bir sülaleye sahibim. 1955'te İstanbul'da doğdum ve ilkokulü Üsküdar'da okudum. Üsküdar'da Daha sonra. geldiniz Burhan Bey? Evet, Üsküdar'da dünyaya geldim. Üsküdar'da okudum. Daha sonra Beyoğlu'nda Tarhan Koleji vardı. 60'lı yıllarda. 66'dan 69 senesine kadar Beyoğlu'nda Tarhan Kolejinde okudum. Evet. Ee, Yeşilmiş'te herhalde 14-15 falan da o civarlardaydı. Babamın da atölyesi 1959'dan, e, 1959'dan 84'e kadar kendisi bir suyuydu. E, e, B12 atölyesinin başındaydı. Ben de 69-70 senelerinde yazın onun yanına girip çıraklık yapardım işte. Ee, Bülent Bey, atölye... çıraklık döneminizden de bahsedeceğiz ve mesleğe nasıl atıldığınızdan da bahsedeceğiz ama birazcık daha Gerilerde kalalım isterseniz. O çocukluğunuzu yaşadığınız yıllarda Üsküdar'da dünyaya geldiniz ve sizden önceki kuşaklar da bahsettiğiniz gibi İstanbul'daydı, Üsküdar'daydı. Birazcık çocukluğunuzdaki İstanbul'dan bahsedelim mi? Nasıl da nasıl bir çocukluk yaşadınız? onu anlatmaya ne lisanım yeter ne e, ma mazideki hatıralarım yeter yani 10 kuruşu tramvaya binip işte 10 e, kuruşluk simit aldığım yıllarda benim e, ilk okula gittiğim zamanlar 1961 1962 yılları e, bugün tabii hafızalarda siyah beyaz olarak duruyor ama e, ben canlı yaşayanlardanım ne Ve, ne Evet. E, tabii her dönemin zor e, zamanları olmuştur, zor e, zorlukları olmuştur. O zaman da zorlukları vardı. Fakat e, hayat biraz daha pembey gibiydi. E, terörün olmadığı, işte bileyim, e, zor şeylerin olmadığı yaşamadığı zamanlardı e, ve güzel bir çocukluk geçirdim. Eskidar özellikle e, insanların birbirini neredeyse tanıdığı bir yerde Yani sokaklardaki e, dolaşan insanlar birbirlerini tanır. E, gibiydiler. O kadar e, küçük ve ne bileyim, tenha bir yerdi. E, ve siz hayat... öyle bir ortamda e, çocukluğunu yaşayan aslında dönemin şanslı nesiller olarak görüyorum ben. E, hangi konuğumuzla o yıllara dönsek e, eski İstanbul'u yaşama şansına sahip olan konuklarımızı birazcık da galiba imrenerek dinliyorum ben. Ve o yüzden de hep onları şanslı nesiller olarak görüyorum. Siz de o şanslı nesillerdensiniz. E, e, o güzel günleri, İstanbul'un o güzel dönemlerini yaşayanlardansınız. Ne mutlu. E, peki okula e, Üsküdar'da başladınız herhalde? Evet. E, önce e, Fatih'te başladım. Babamın işi gereği bir, e, Fatih'te oturuyorduk ilk etapta. Bir kısa bir süre Fatih'e taşındık. E, Fatih'ten gelen bebi semtinde Şehir Üstam Hayri Efendi İlkokulu diye bir okudum ben. İlk bir ve ikinci sınıfları. Ee, daha sonra Üsküdar'da tekrar geri döndük ve Üsküdar'da Paşa Kapısı İlkokulunda e, devam ettim ve buradan mezun oldum. Daha sonra da babam beni Taran Kolejinde e, Taran Kolejine e, Beyoğlu'nda yazdırdı ve orada e, ortaokul e, devam ettim. Beyoğlu'nda peki ortaokul okumak, o yaşlarda Beyoğlu'nda olmak nasıl bir duyguydu? Lebon'un ve Markiz'in olduğu yıllar. Şimdi bunu benim yaşımda olanlar iyi bilecekler. Bu iki pastane bir efsanedir. Beyon'un vazgeçilmezleri ne bileyim işte olmazsa olmazları gibi bir şeydi. Lebon'da pastayı yerdik ve ne bileyim Markiz'de okuldan çıktıktan sonra illaki bir şeyler yerdik. Ben daha doğrusu yatılı da okudum. Hafta sonları çıkardık. Çıktığımız zaman Beyoğlu'nda ee, i̇nanılmaz güzel günlerimiz geçmiştir. Silemalar deseniz öyle. Ee, Bu da tadına sürdük ve güzel günlerimiz geçti. Daha sonra okul hayatı bittikten sonra e, babamın atölyesinin tozlarını yutmaya başladık. Babanız ne iş yapıyordu Bülent e? Babam ilk etapta bin, e, 1959 yılında günlük komisyonçları yaparken... E, tuhaf bir rastlantı eseri bu antika restorasyon işine giriyor. Bir anti, e, antikacı olan arkadaşın ziyaretine gittiğinde arkadaşı bak, bakıyor ki eline almış bir vazo, dövünüyor. Eyvah ne yapacağız şimdi? Vazo kırılmış. Çok değerli bir antika vazosu kırılmış. E, Yervant Usta da öldü. Bu işi kim yapacak artık diyor. Olan diyor ki bu nedir diyor. Yervant Usta kimdir diyor. Bu ...arkadaşı Yaran kim olduğunu anlatıyor... ...çok değerli diyor bir porselen tamircisiydi... Ee, ...ve yakın zamanda e, vefat etti... ...ve şimdi bu işi yapacak İstanbul'da kimse kalmadı... Adam da çok iyi bir ressam ve çok güzel resim yapan bir kişiydi. Diyor ki ben bunu bir deneyeyim diyor. Alıyor arkadaşının elinden o vazoyu ve yaklaşık bir 10 gün 15 gün kadar uğraşıp vazoyu tekrar kırılmamış gibi eski haline getiriyor. Tabii o zamanki iktidai şekilde, iktidai malzemelerle çalışıyor ve bitiriyor. Götürdüğü zaman vazoyu arkadaşına arkadaşı hayretler içinde kılıyor. Nasıl yaptın bunu diyor. Ve... Hasbaya kadar bu mesleğe bu şekilde başlamış oluyor. Daha sonra işte müzeler, e, ben yaşanan tecrübeler oluyor. Bir takım e, hadiseler geçiyor başından. E, bir Donlavaçı Sarayı'ndan çağırıyorlar kendisini. Bir yıldız marka, bir hozon tamiratını istiyorlar. Mozuyu yapıp götürüyor babam ve inanmıyorlar. Diyorlar ki bunu sen yenisiyle değiştirdin. Ve tekrar gözlerinin önünde bozuyor yaptığı işi ve tekrar gözlerinin önünde yapıyor. Böyle güzel bir bir de takdir belgesi var. E, bu iş evet. hakikaten yaptığına, yaptığına dair. İşte 1969 ya da 70 senelerinde ben yanına girdim. E, önce beni istemedi. Dedi ki baba oğul çalışmak zordur dedi. E, ama dedim arkandan bırakacağım kimse yok. Ve e, kendisini ikna ettim beni yanına alması için. Ve yaklaşık 1969-1970 ise 14 sene kadar, 1984'e kadar kendisiyle birlikte bir baba olduğumda patron çırak ilişkisi içinde yaşadık ve çalıştık ve mesleği kendisinden öğrendik. Peki Bülent Bey sizi çeken neydi? Antika eserlere karşı, antika eserlerin tamiratına karşı bu ilgiyi oluşturan neydi? Tabii ki önünüzde babanız bir örnek. Belki babanızın yaptığı işleri gördükçe başka bir ilgi duydunuz ama e, temeldeki motivasyonunuz neydi? Ee, o zaman için bu mesleği yapan kimsenin olmayışı ve e, babamın arkadan arkasından gelen kimsenin olmayışı ve beni e, çok cezbetti. Bu mesleği ben götürüp devam ettirmem lazım diye kendime e, böyle düşünüyordum ve benim için büyük bir motivasyon oldu bunun e, babamın hem yanına girip hem de e, bana mesleği öğretmesi benim için çok güzel bir motivasyon oldu. Dedim ki ben bu işi götürürüm. Ve e, 14 sene kadar kendisiyle birlikte çalıştım. Renkler konusunda ve e, diğer üç noktaları konusunda bana çok güzel ipuçları verdi. Neyi nasıl yapmam gerektiğini, hangi deseni, e, hangi rengi nasıl yapılacağını e, kısa zaman içinde öğretti daha sonra e, kendisini kaybettim bin, teşekkür ediyorum e, 1984 senesinde kendisini kaybettim ve yaklaşık bir 5-6 bin kadar antika porselen eserin yükü benim omuzlarıma kaldı e, ve 1984'ten sonra da işte bu zamana kadar olan bir e, restorasyon sürecine girdim ve şimdi aynı sıkıntıyı ben yaşıyorum arkamdan gelecek olan kimsenin bulunmaması hmm. ve bu mesleği benim birine bırakmam icap ediyor kendi e, oğluma düşündüm oğlumu düşündüm dedim ki oğlum gel bu mesleği sana bırakayım iki oğlumlar birincisi aynı babamın ismini taşıyor onun da ismi galip bir galipten aldım bir galibi bırakayım dedim eee İstemedi, ben istemiyorum dedi, benim yapabileceğim bir iş değil dedi. İkinci oğlum, küçük oğlum Enes, dedim ki oğlum sana bırakayım dedim. Ben dedi akademik bir plan yaptım, akademik bir kariyer yapmak istiyorum dedi. Ama dedi ben bu işi öğreneyim, kolumda bilezik olsun dedi. Ve benim yanında şu an çalışıyor. Bir yandan, da, bir yandan da üniversitede öğretim üniversitede akademik personel olarak görev yapıyor. Ne, güzel, ne mutlu. Peki Bülent Bey 1969 yılında babanızın yanında çırak olarak başladınız ve kediye baktığımızda 50-51 yıllık bir mazi aslında. Evet. Eminim birçok ilginç olay da yaşamışsınızdır bu süreç içerisinde. Birazcık mesleğinizin başladığı yıllara dönersek 1970'li yıllara zorlandınız mı peki? Yani çünkü çok hassas İşçilik diyeceğim, hassas emek vermeniz gereken e, çok kıymetli eserler elinize geliyor. Ve bunları, e, bu eserlere tekrardan hayat veriyorsunuz. Aslında kırılan o değerli antika eserleri yeniden e, onarıyorsunuz. E, nasıldı? Mesleğinizin başında zorluk yaşadınız mı? Şimdi mesleğimizin başında sırtımızı, sırtımı babama yasladım. Dolayısıyla hiçbir zorluğu yoktu. E, i̇çinden çıkamadığımız işleri yok kendisine sormak suretiyle öğreniyorduk ve hata yaptığımız yerde o bizim hatalarımızı düzeltiyordu dolayısıyla da bir can simidiydi bir ne bileyim ustayılı bir patrondu esas zorluk onun ölümünden sonra başladı sırtımı yaslayabileceğim hiç kimse kalmadı ve hani bu bir, öyle bir şey ki gidip de şuradan sorsam veya şundan öğrenebilir miyim diyebileceğiniz bir şey dedik çünkü bu işi yapan yok Evet. Ee, zorlandığım günler zorlandığım geceler çok oldu ee, içinden çıkamadığım işler çok oldu ama e, geç vakitlere kadar çalışarak e, çözüme ulaştırdığım işler çok oldu ee, bunu yapamadım, bunu yapamayacağım deyip de geri verdiğim iş hiç olmadı tam onu soracaktım size bu kadar geride bıraktığınız 50 yıldır hiç yapamadığınız baş edemediğiniz bir e, iş oldu mu diye soracaktım. Anladığım kadarıyla böyle bir şey yok. geçmiş Olmadı. Olmadı, Olmadı yani. zaten. Olacak işin altına da girmem. Yani yapamayacağım işin altına e, girmem. Bunu ben yaparım diye de e, sahiplenmem. Peki e, yani az önce de söylediğim gibi siz geride bıraktığınız yıllarda aslında bir tarih yatıyor orada. E, her e, antika eserle beraber aslında başka bir öykü, başka bir hikaye sizinle beraber e, ve hepsinin tarihine dair çok şey de yaşıyorsunuzdur. Geri dönüp baktığınızda böyle unutamadığınız, yaşadığınız ilginç anlar e, desem aklınıza ne gelir vardır bizi öyle paylaşabileceğiniz ilginç bir evet. naktos. Daha geçen gün başıma geldi. E, eşinden gizli e, eşine hediye, hediye olarak aldığı bir e, vazoyu e, hanım kırıyor ve akşama kadar yetiştirip soruyor. Eşim geldiğinde ben bunu yerine koymuş olmam gerekiyor. Ne olursunuz bunu bana yetiştirebilir misiniz diye. Ve, e, hani bu tabii imkansız bir şey ama her şeyi bırakıp o hanımı e, eşine karşı mahcup etmemek için, o zor durumdan kurtarmak için elimden gelen ne varsa yapmaya gayret ettim. Ve e, verdik eşyasını tekrar akşamın yerine koydu. Ve sanıyorum anlaşılmadı. <gülüyor> ee, e, böyle yaşadığımız şeyler çok fazla yani e, bir de tabi bizim işin manevi yönü var Gelen, elinize gelen eserlerin kimisi 16. yüzyıl kimisi, 18. yüzyıl baktığınız zaman üzerinde bir tarih kokusu, bir tarih dokusu yaşanmışlıklar üzerinde yemekler yenmiş tabaklar, çanaklar nelerle karşılaşıyoruz yani bazen mesela bir yemek tabağını ateşe koyduğumuz zaman içinden yağlar çıkar, yağlar kaynar daha önce yenilen yemeklerin yağları geriye gelir bir yüze çıkar. Kim bilir nelerdi? Neler yendi bunun için? Hangi davetlerde kullanıldı? O kokular aman Allah'ım neler yaşarsın? Baş döndüren çok kötü kokular bunlar. Ee, yaşanan öyle çok şey var ki evet. e, bir bu Mesela buyurun, buyurun lütfen. E, mesela bizim desen yaparken en önemli bir e, Nokta sizin çalışma şekliniz şu olmalı: Bu işi yapan usta, yani obazı imal eden ustanın yaptığı aynı deseni, aynı şekilde yapmak zorundasınız ki hatayı ve kırığı kapatasınız. O usta yukarıdan aşağı çekmiştir çizgiyi, siz de yukarıdan aşağı çekmek zorundasınız. O usta furseyi iki delmede renk vurmuştur. Siz de iki darbede vurmak zorundasınız. Bütün bunların keşfi ve bütün, bütün bunları e, bulmak yaklaşık bir 50 seneye alıyor. Kıymetli bir 50 sene. Mesleğe adınan, aslında bir tutkuya adınan 50 sene diyebiliriz. E, peki antika eşya tamir etmek nasıl bir duygudur, nasıl bir hisdir? <gülüyor> İşte, e, demin onu anlatmaya çalıştım. Öyle bir his ki e, kokularla yaşanan, e, çizgilerle yaşanan ve e, yaşanmışlıklarla birlikte tekrar e, yaşanan. Rahmetli babam derdi ki, bak oğlum derdi, şimdi bu deseni yaparken ayık kafayla yapamazdı onlar. Nerede okuduysa, hangi e, dergide veya hangi kitapta okuduysa. Bunlar afyon içip yaparlarmış bu e, desenleri ve vazoları derdi. Onların nasıl yaptığını, nasıl çalıştığını, tarzlarına anlatırdı bana. E, yani sarhoş olarak çalıştıklarını anlatırdı. Ayık kapayla yapamadıklarını anlatırdı. Mesela e, ben bunları e, dinleyerek bu mesleği öğrendim ve öğrendim. Yaşadım. Yani hakikaten kendisinden çok değerli şeyler öğrendim. Özellikle de antika eşyaların zamanları, hangi demirlerde yapıldığı ve hangi şartlar altında yapıldığı, hangi rengin, hangi desenin hangi dönemi anlattığını e, belirtti ve bana öğretirdi onları. Ciddi bir sanat tarihi bilgisi edinmişsinizdir bunca yıl sonunda diye de. düşünüyorum. O eserlerle beraber aslında... E, bir okul olmuştur o eserler seviye düşünüyorum Bülent Bey. Ee, şey sormak istiyorum. İstanbul'da şu anda ya da Türkiye'de antika eserleri tamir eden sizin gibi başka ustalar, zanaatkarlar var mı? Ee, bu meslekle uğraşan başka bildiğiniz isimler var mı? Ee, babamdan ayrılan bir kişi daha var. Ee, babamın vefatından sonra birlikte çalışıyorduk fakat e, o da benden ayrıldı e, kendisi gitti bir yer açtı e, çok e, değerli bir e, çalışıyor şu anda o da e, benim bir tek o var ne güzel Dolayı, evet, e, e, o da tabii yaşlandı şimdi sanıyorum o da 70'in üstündedir e, çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum e, değerli bir Peki çok fazla e, antika eser vardır size gelen yani işleriniz şu an yoğun mu insanlar ilgi gösteriyor mu antika eşyalara? Ee, ben öncelikle gelen e, antika eşya sahiplerine yaklaşık bir buçuk ila iki ay civarında sıra veriyorum e, çünkü çok yoğun e, başımı kaşamaya vaktim yok bir de randevuyla e, alıyorum hı hı. E, gelen antika eşyaları sıraya koyarak bir ona göre bir öncelik veriyoruz. fakat şu var, çok değerli eşyaları dükkanımızda fazla tutmak istemiyoruz. Çünkü kazaya karşı veya ne bileyim diğer sıkıntılara karşı bir tedbir olarak e, öncelik tanıyoruz çok değerli eşyalara. Bizde bulunmasını istemiyoruz. Mümkün olduğunca çabuk ve e, en iyi şekilde yapılış sahiplerine teslim etmeye gayret ediyoruz. Yani çok değerli eşyaları bekletmiyoruz ama e, diğer daha kalite olarak daha aşağıda olan eşyaları bir süreye koyuyoruz böyle bir e, metot var bizde evet. peki geriye dönüp baktığınızda e, değerli eşyalar dediğiniz için e, bu soruyu soruyorum e, böyle aklınıza gelen unutamadığınız çok değerli bir eser ne var mesela tamir ettiğiniz gizli bir şey tabi çok yakın bir zamanda yani geçen hafta veya evet. 10 gün gibi bir sürede isim veremeyeceğim e, bir altın köstekli saat getirdiler. Ee, yaklaşık 200 gramlık bir altın. Her tarafı altın ve üzerinde pırlantaları olan bir köstekli saat getirildi. Tarihi e, olan bir saat. Ve üzerindeki bütün mineleri dökülmüştü. Evet. Mine, mine desen yapılmış. Mine ile desen yapılmış. ve Mine tabi bilirsiniz bir can üzeri çalışmadır. Ee, yeni başta benden o tabloyu yapmamı istediler. Yaklaşık e, işte bir 15-20 gün gibi bir süre uğraşıp o e, deseni, tabloyu yapıp üzerine minnesini kaplamasını yapıp iade ettik. Bu e, hayatımda yaşadığım en önemli tarihi ve e, antika eserlerden bir tanesiydi. Hı hı. Benim için çok önemliydi benim için yani artık mesajı bırakırken bana deseler ki en yaptığın en değerli iş neydi bunu söylerdi. peki Bülent Bey e, geriye dönüp baktığınızda yine Bülent Dönmez'e bu meslek ne öğretti desem ne söylersiniz bize o zor bir soru <gülüyor> ee, ne öğretti ee, vefayı öğretti biliyor musunuz ee, insanlara vefayı öğretti çünkü e, insanlar e, hani bazı şeyler var işte hissedersiniz de anlatamazsınız evet. insanınız yetmez insan yetmez bu o cinsten bir şey vefa e, insanlara öyle şeyler e, rastladım ki e, eşi ölmüş farkında değil evinde kırılan eşyanın farkında yani yani e, hanımefendinin eşi vefat etmiş çok yakın bir zamanda vefat etmiş ondan geçmiş ama kırma usundan geçmemiş Hı -hı. geçememiş Hı -hı. bunlar tabi ibret oluyor insana bunlar ders oluyor ve diyorsunuz ki, nasıl bir alemde yaşıyorum ben Kimlerden kimlerle karşılaşıyorsunuz insanlar gidiyor ama insan evindeki eşyasına daha çok üzülüyor yani Bunlar tabii acı tecrübeler ve ee, keski olmasaydı dediğiniz şeyler. Ee, öylesi öyle insanlara karşılaştım ki hani affedersiniz, canından geçecek artık eşyasını kırılmış antika eşyasını hasar görmüş. Ee, o derece bağlı e, eşyasına. Ee, çok üzücü şeyler tabii bunlar. Eşyaya bu kadar bu derece bağlanmak. Ee, ne bileyim vefa denen bir şey ya ben yanlış anlıyorum e, veyahut da izah edemiyorum. Yanlış anladığınız evet. kesin diye düşünüyorum ama zaman başka bir zaman. Yavaş yavaş programımızın artık sonuna doğru geliyoruz e, Bülent Bey. E, son olarak dinleyicilerimize ne paylaşmak istersiniz? Kendi yaşam öykünüze dair dönüp baktığınızda ne mesaj vermek istersiniz? Son sözlerinizi rica edelim. Ardından programımızı yavaş yavaş kapatalım isterseniz. Evet. Benim söyleyebileceğim aslında çok fazla bir şey yok. Bütün Zaten her şeyi anlatmaya çalıştım. Ee, antika eserler e, bunların restorasyonları mümkün. E, kırılan her ne olursa olsun e, restorasyonları yapılıyor ama insan hayatından değerli değil. Üzülmeye, değmeye, e, üzülmeye değmiyor. Hayatın belki de restorasyonu çok zor. Her şeyi, evet, eşyaya evet. belki geri getirebiliyoruz ama insanların evet, anılarını, evet. yaşanmışlıklarını geri getiremiyoruz. Önemli olan şey orada kırıklıklar bırakmamak, izler bırakmamak galiba. Evet, evet, en güzeli bu. Yani üzülmek evet, insan üzülür, değerli bir şeyini kaybeder ama e, bunu mahkeme haline getirmemeli. Çok teşekkür ediyoruz Bülent Bey. Bugün programımıza konuk oldunuz. Bülent Dönmez kimdir, nasıl bir yaşam... Nasıl bir hayat yaşamıştır? Bütün bunları bizimle paylaştınız. Yaşam öykünüzü paylaştınız. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim Kerem Bey. Teşekkürler. Gidip kalp görüşmek üzere. Sağ, sağ olun. Evet efendim bugün programımızın konuğu sevgili Bülent Dönmez'di. Bülent Dönmez aslında antika eşyaları tamir eden bir önemli usta, önemli isim. Bülent Bey İstanbul'da, Üsküdar'da bugün hala... Geçmişten bugününe taşınan antika eserlere hayat vermeye çalışan bir değerli isimdi. Daha çocuk yaşlarda babasının yanında başladığı mesleğinde 50 yılı geride bırakırken mesleğiyle beraber öğrendiklerini, kendi yaşamını, yaşam öyküsünü bizlerle paylaştı. Programın sonuna doğru, söyleşimizin sonuna doğru da söylediğimiz gibi aslında kırılan, Bozulan eşyaları, tarihi bir şekilde geri getirebiliyoruz, onarabiliyoruz, kırıklıklarını kapatabiliyoruz ama insan yaşamının, insan hayatındaki izlerin kapanması çok da kolay olmuyor. O yüzden önemli olan insan yaşamına, hayatlarımıza derin yaralar, izler bırakmamak, insan yaşamındaki kırıklıkları, kırgınlıkları yaşamamak, yaşatmamak. Bu yüzden de elimizden geldiğince yaşamımızı, bunu gerçekleştirebilmek için yaşarsak herhalde hem bizim için hem de çevremizdeki her insan için hayat daha yaşamlıdır olacak. E, bu haftalıkta programımızın sonuna geldik. 2 hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından bizler yine sizlere sesleneceğiz ve Kentin Gizli Öyküleri programında yeni bir yaşam öyküsünü sizlerle paylaşacağız. Sizler de yaşam öykülerinizi bizlerle paylaşmak isterseniz Kentin Gizli Öyküleri programında konuk olmak isterseniz Instagram ve Facebook üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfalarından bizlere ulaşabilirsiniz. 2 hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde Kentin Gizli Öyküleri programında tekrar görüşünceye dek ben Kenan Doğan, programı istediklerimiz Tuğçe Gün olan ve Teknik Masadaki Açık Radyo çalışan arkadaşlarımla beraber sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın efendim. Kentin gizli öyküleri Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları